ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat, dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır versin. Evet, evet altıncı ayette Allah Azze ve Celle Şüphe yok ki kafirleri uyarsan da uyarmasan da birdir. Onlar iman etmezler. Evet. Allah Subhanahu ve Teala buraya kadar o inanan, hicret eden, her şeyini Allah'a infak eden, canını, malını her şeyini geldiğe, yani verene teslim etmeyi beceren müminlerin vasıflarını Allah anlattı. Ki ileride ayetlerde geniş, geniş işleyecek. Şimdi hiç değer vermedi. Kendisini unuttu. Ve Rabbine sırt döndü insanlardan bahsediyor. Ve Allah Azze ve Celle ey Muhammed o kafirler Kur'an'ı ve senin peygamberliğini inkar edenlerdir. Onlara göre senin onları uyarıp uyarmaman eşittir. Çünkü onlar ne yaparsan yap iman etmezler. Evet. <gülüyor> Onlara her türlü delil gelse de, can yakıcı azabı görse de iman etmezler. Bu da Yunus. 96-97 Burada kardeşlerim ayette zikredilen kafirlerden maksat tabii ki her ayetin bir hususi sebebi vardır. Buradaki kasıt ilk sebebi Yahudilerdir. Ama bu şey nedir? Umumdur kıyamete kadar gelen. Düşünün oradaki kitap ehli kendi öz çocukları gibi tanıdıkları halde ne yaptılar? Allah Resulü'nün gelişini inkar ettiler, getirdiğini ne yaptılar kabul etmediler. Allah Azze ve Celle de <gülüyor> onlara ne getirirsen getir, onlar ne yapman iman etmezler diyor. Çünkü bundan önce gelen üç kitapta bunlar ne yaptı lanetlenen ve e, belaya, musibete, azaba uğrayan kavimler olmuşlardı. Buna binaen Allah Azze ve Celle, onlara her türlü delil getirsen de, can yakıcı azabı göstersen de, onlar yine de ne yapmaz? iman etmezlerdir. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Evet. Abdullah bin Abbas, bu ayeti şöyle izah etmiştir. Aleyhisselatü Vesselam, bütün insanların iman etmelerini ve doğru yola kendisine tabi olmalarını çok arz ediyordu. Onun için bu şiddetli arzusunu bilen Allahü Teala, daha önce iman edecekleri yazılı olanlardan başkasının iman etmeyeceğini ve daha önce iman etmeyecekleri yazılı olanlardan başkasının da sapıklığa düşmeyeceğini bildirmiştir. Evet. Bu ayet hakkında Rebbi bin Enes'ten gelen bir ayette <gülüyor> bu kafirlerin Bedir savaşında öldürülen küfrün elebaşları Olduğunu da söyleyen olmuştur. Ama itibar nedir? Bu mumdur. Sebep ne kadar ise olsa da kafir, kafirdir. Allah Azze ve Celle'yi inkar eden, ondan gelen emir ve nehirleri inkar eden, ondan gelen Resul'u kabul etmeyin, sırt bütün insanların vasıfları nedir? O'dur. Şimdi burada kafir kelimesi ortaya çıkınca Elbetteki bir kelimeyi de öğrenmemiz gerekir. Bu da küfür. Nasıl ki müminde iman kelimesinin üzerinde kısaca durduysak, kafir yani e, Araplar gece karanlığına kafir derlerdi. Veya çiftçiye <gülüyor> toprağın içine tohumu koyup üzerini örttü yani kafir derlerdi. Örten. Yani İslam'da hakkı gizleyen, hakkı bile bile sırt dönen manasına gelir ki, küfür Allah'ın hoşlanmadığı, yapılmasından hoşnut olmadığı, yapıldığında da ceza irtikap ettiği her türlü amerdir. Ve küfür de iki boyuttur kardeşler. İtikadı boyutu ve ameli boyutudur. İtikattaki küfür insanı İslam'dan ne yapar? Çıkarır. Ameldeki küfür ise insanı fasık ve zalim duruma düşürür. İman şube şube olduğu gibi küfür de nedir? Şube şubedir. İmanın şubelerinden doğruluk varsa küfrün şubelerinde nedir? Yalancılık vardır. Yani ikisi de ne yapar? Birbirini dengeler. Birisi varsa birini ne yapar? Yok etmiştir veyahut da kemalatını eksiltmiştir. Yani birinde doğruluk var diye yalancılık onda sıfır dememizde nedir? Mümkün değildir. <gülüyor> İslam'dan çıkaran küfür olduğu gibi çıkarmayan, bırakan da nedir? Küfür vardır. Bu yüzden Maide suresinde geldiğimizde göreceğiz inşallah. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler diye üç tane başlayan bir ayet vardır. Başlangıcı müşterektir ama bitişi nedir? Müşterek değildir. Yani faillerde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen fail bir yerde yani onu işleyen fasık bir yerde zalim bir yerde nedir? Kafir olmuştur. Bu da gösteriyor ki küfür şube şube yani değişik değişik aynen Allah Azze ve Celle Hucurat Suresinin 7. ayetinde dediği gibi Allah size imanı sevdirdi, küfrü fıskı, isyanını attı, tiksindirdi diyor. Bu da gösteriyor ki biz de diğer fırkalardan bu akide ile ne yapıyoruz? Ayrılıyoruz. İmanda ne dedik? Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, mürciye buraya kadarız. Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, azalar da gösterecek, haricilerle buraya kadarız. Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, azalar gösterecek ama daha devam ederiz biz imanın arttığına ve eksildiğine inanırız. Kafirlerse, şey, haricilerse, burada onlara, buradan ayrılıyorduk ya, küfürde de ayrılırız. Onlar küfrü şube şube ne yapamazlar? Ayıramazlar. Büyük, küçüğür değil. Hepsi birdir. Hepsi Allah'a karşı işleniyor. Küçücük bir günah daha işleyen ebedi nedir? Cehennemliktir derler. Evet. Küfür iyi anlaşılması gerekiyor ki burada her ne kadar şube-şube olsa da Allah kendisinden razı olsun i̇bn Abbas küfrü izah ederken aslında küfür küçük ya da büyük diye bir şeye ayrılmaz der. Yani bu noktada. Kime karşı işlediğin önemlidir Yani bir kıl da olsa kocaman dağ gibi bir şey de olsa kime karşı isyan ettiğini insanın ne yapması bilmesi, idrak etmesidir der. Yani Allah Azze ve Celle'ye Adem Aleyhisselam ne yaptı? Bir kere hata etti. Yasak olan ağaca ne yaptı? Yaklaştı. O yaklaşması bile onun cennetten hoğulmasına ne yaptı? Sebep oldu. Eğer buna bakacak olursak, küfrü hiçbir zaman ne atmamamız? Hükümsemememiz gerekir. <gülüyor> İnşallah teşbih daha olmaz. Düşünün. Teknoloji çağındayız. <gülüyor> bir bilgisayarın Hardtix'inde bir bed sektör oluşuyor. Yani ufacık bir nokta arıza yapıyor. Makine tutukluk yapıyor, çalışmıyor. Oraya gelen bilgiyi ne yapmıyor? Okumuyor, kitleniyor. Ve ne yapıyorsun? Hardtix'i ya değiştirmek zorunda kalıyorsun veyahut onu götürüp bir programla örme yoluna gidiyorsun ve artık çok dikkat ediyorsun format atarken Normal format atamıyorsun. Değişik format atman gerekiyor ki o ördüğün yere ne yapma? Tekrar bilgi yazmasın diye. Günahlar da aynen böyledir. Kalbe ne yapar? İşlenir. Ve o nokta senin hakka gitmene nedir? Manidir. Ve o noktaların birleşmesi senin hakkı görmene, hakkı işitmene, ona doğru adım atmana nedir? Mani olmuştur. <gülüyor> Onun için küfür İslam'da hoşlanılmayandır. Fakat küfüre düştün. En tepeden misal verelim. 99 kişiyi öldüren insanı misali misaline bakacak olursak tövbe kapısı nedir? Açık. Açıktır. Kişi ne kadar günah işlerse işlesin kulum benim bir Rabbim vardır deyip döndü Allah onu ne yapar? Bağışlayacaktır. Evet. Küfür kelimesi o yüzden çok önemlidir. Allah Azze ve Celle bize burada kafirleri iki ayette hemen ne yapmıştır? Bildirmiştir. Ayet-i kerimenin manasında taberi diyor ki Ey Muhammed! Medine'de yaşayan Yahudi hahamlarından, senin peygamberliklerini bildiği halde ben ve kendilerinden gönderdiğim şeyleri gizlemeyeceklerine dair ahit aldığım halde senin hak peygamber olduğunu gizleyen ve seni inkar eden bu kafirleri uyarsan da uyarmasan da onlar anlamaz. Aynıdır. Çünkü iman etmezler. Hakka dönmezler. Seni ve senin getirdiğin şeyi sormamazlar. Evet. <gülüyor> yani İmam Taberi burada bu ayetin mealini Abdullah İbni Abbas'tan gelen rivayete uygun bulmuş ve bu şekilde geniş izahına ne yapmıştır? Gitmiştir. Onlar kitap ehli, peygamber aleyhisselam'ı kendi öz çocukları gibi ne yapıyorlardı, biliyorlardı. Demek ki ayetin hususi iniş sebebi neymiş? Yahudi hakanları. Onlar peygamberi tasdik etmediler. Etmedikleri gibi yalanladılar, inkar ettiler, sırt döndüler ve tasdik <gülüyor> 7 Yedinci ayet-i kerimede Allah onların kalplerini, kulaklarını ürlemişti. Gözlerinin üzerinde perde bulunmaktadır ve onlar için büyük bir azap vardır. Allah bizi de, eskimizi de böyle duruma düşmekten beri duysun kardeşlerim. Evet. Ayetin geniş açılımı kardeşlerim. Allah onların kalplerini işitme duyularını kapatmıştır. Bunlar o mühürlü kalpleri ve kulaklarıyla iman etmeye bir yol bulamazlar. İnkarcılıktan da kurtulamazlar. Onların gözleri üzerinde bir perde vardır. Bu halleriyle artık doğru yolu göremezler. İşte bunlar Allah'a itaatleri terk etmeleri, farzları yerine getirmemeleri sebebiyle büyük bir azaba uğramışlardır. Diyor. Aynen hadis suresinin 16. 17. ayetlerini hatırlayacak olursanız o müminler için Allah'ı zikretme vakti gelmedi mi diyor. Ve hemen uyarıyor bakın. Şuradaki ayetler uygunluk içerdiği için getiriyorum. Sakın ola ki diyor o Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Allah'ın ayetlerini arkaya atan ve kalpleri kaf katı taş gibi olanlardan olmaktır. Burada da dikkat ederseniz onlar ne yaptılar? Allah'ın ayetlerini geriye attılar. Allah Yahudi ve Hristiyan alimlerinden ahit almıştır. Gelen peygamberleri ne yapacak? Tasdik edecek ve insanlara da tanıtacaklar. Onlar biz oluruz. Aynı bugün ben hoca olurum, ben şeyh olurum diye öne geçen insanlar aynen orada da kendilerini öne attılar ve Allah Azze ve Celle de onların gözlerini, kalplerini ne yaptı? Mühürlet. <gülüyor> Bu onların amel etmemelerine oldu. Yoksa durup dururken değil. Buradaki bir üst tabakadan bahsediyoruz biz bilen insanlardan, avamdan değil. Çünkü avam kendilerini anlatan insanlarla bir şeyleri öğrenir. Burada bilen insanlara nedir? Bir sesleniş vardır. Şimdi kalpler nasıl mühürlenir? Çünkü mühürlemek bir kısım kapları, zarfları ve kılıfları kapatıp mühürlemektir. Kalplerde içindeki bulunan ilimleri, kapları, kulaklarda işitilen şeylerin kılıflarıdır. Bu itibarla onların mühürlendiklerini söylemek yerinde bir deyimdir. Ee, ancak Allah Azze ve Celle onların kalpleri vardır ama onlar nedir? Mühürlenmiştir buyurmuştur. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> kalpler vardır, paslanmıştırdır. Nasıl olur diye sorulduğunda Allah'ıyla işaret etmiştir. Bir günah işlendiğinde ne olur? Bir nokta olur diyor. Günahlarda kalplerin nedir? Pasıdır. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'ün 144 noları rivayetidir. Fitneler diyor kalbe hasır çubukları gibi ne yapılır? Arz edilir diyor. Hangi kalp o fitneyi içerse ona siyah bir ne olur? Nokta olur. O noktalar birleşe birleşe ters dönmüş bir kaba döner diyor. İşte bardakta su var. Ters çevirsek ne olur? İçinde hiçbir şey kalmaz. İşte günah işleyen, fitneleri reddetmeyen kalbin durumu da nedir? Budur diyor. Ve öyle kalpte vardır ki diyor fitneleri ne yapar? Reddeder. Yani küfürde siyah bir nokta konduğu gibi senin işlediğin her hayır noktada da ne yapıyor? Beyaz bir nokta konuyor. Ve o noktalar birleşe birleşe kalp, cilalı taş gibi olur. Yer ve gök durduğu müddetçe hiçbir fitne o kalbe ne yapamaz? Zarar veremezdir. İşte buradaki kalplerse fitneyi içen kalpler. Allah bizleri içmeyen kalplerden eylesin. Demek ki kalplerde ne yapıyormuş? Pastanıyormuş. Evet. Abdullah bin Kesir ve Mücahit paslanma mühürlenmeden daha hafif, mühürlenme de kilitlenmeden daha hafiftir diyor. Evet. Taberi şöyle bir e, hadis naklediyor burada. <gülüyor> Şüphesiz ki kul bir hata işlediğinde kalbinde siyah bir nokta meydana gelir. Eğer tövbe hatadan el çeker, hafdiler ve tövbesine devam ederse o kalp ne yapılır? parlatılır. Şayet tekrar o hataya dönecek olursa kalbindeki siyah nokta artırılır. Öyle ki bütün kalbini kaplar. Aynen Allah Azze ve Celle'nin şu ayetinde zikrettiği pas işte budur. Hayır doğrusu onların yaptıkları kalplerindeki paslanmadır. Mutafifin 14. ayet. Evet, demek ki günahlar peş peşe gelince kalp ne yapıyormuş? perdeleniyormuş. Yani perdelenme birden değil. Mühürlenme birden değil. Düşünün ben beyaz bir kağıt alayım elime. Şimdi beyaz bir kağıt düşünün. Yazdım yazdım yazdım sonuna kadar geldim. Bunu bir zarfın içine koydum. Üzerine mühürledim. Çok doldu artık. Yazacak hiçbir şey yok. Aynen günahlarda kalbi ne yapıyor? Bu şekilde mühürlenmeye davetiye çıkarıyor diyorsunuz. Allah Azze ve Celle. Ayette zikredilen mühürlenmeye davet edildiği haktan yüz çevirmeleri sebebiyle yüz çevirmek olarak onlara şunu sormak lazım. Bu yüz çevirme işini kibirli olarak mı yapmışlar yoksa Allah'tan yüz mi çevirmişler? Allahü Teala ayeti kerimesinde kafirlerin kalplerinin ve kulaklarının bizzat kendisi tarafından mühürlendiğini bildirmektedir. Allah'ın onların kalplerini ve kulaklarını mühürlenmesi onlardan onların imandan yüz çevirmeleri gelen haktan yüz çevirmeleri ve Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinden dolayıdır. Çünkü demin de dediğimiz gibi onlar peygamberi öz çocukları gibi ne yapıyorlardı? Tanıyorlardı ve ne yaptılar? Allah onların gözlerinde perde vardır. Kulaklarına mühür bulduk diyerek ne yapmıştır ısrarla beyan etmiştir evet bu ayeti kelime ile Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Yahudilerin hahamlarının halini tasvir etmiş onların kalplerinin mühürlendiğini böylece Allah tarafından gelen herhangi bir öğüdü onların dinlemeyeceğini Muhammed'e indirdiği kitabı düşünmeyeceklerini ne yapıyor beyan ediyor yani bir davetçiye de Allah azze ve celle ne yapıyor gösteriyor. Ayrıca onların kulaklarını da mühürlediğini, böylece Allah'ın peygamberi olan Muhammed'in uyarılarını, öğütlerini, peygamber olduğunu, delillerini dinlemediklerini, düşünmediklerini ve onun hak peygamber olduğunu bildiği halde yalanlayarak Allah'ın azabına uğrayacaklarını Resulullah ne yapıyor? Bildiriyor. Evet. Çünkü onlar artık ne yapmıyor? Hakkı görmezler ve sapıklıklarının içine dalıp devam ederler. Demek ki kafirlerin durumu neymiş? buymuş kardeşlerim. Onlar alabildiklerine yaşantılarına ne yapıyorlar? Devam ediyorlar. Hakkı ne kadar anlatırsan anlat onlar hakka ne yapmıyorlar? Kulak vermiyorlar. Bugün yeryüzünde zulüm, kan, her türlü e, ahlaksızlık mı mevcut? İslam mı? Hangisi? Hı -hı. Yeryüzünde söz sahibi olan kim şu an? Hı -hı. Yahudiler. Yeryüzünün hangi kara parçasına giderseniz gidin, karıştıranın en başında hep Yahudi görürsünüz. Onlar o kadar e, hattı, hududu aşmışlardır ki, kendisine kulak veren insanlarla ne yapmışlardır? Yer yüzünü karıştırmışlardır. İşte İsrail kaç kişilik yer var ki? topraklarına ne kadar? Bütün dünyaya meydan okuyor mu? Bütün bir dünyaya gözüne baka baka, içine baka baka oradaki Müslümanlara zulme diyor mu? Kimsenin gıknı atmıyor, çıkmıyor. Bu Yahudilerin ne kadar şerli olduğunu ve sadece oraya has olmadıklarını ne yapıyor gösterir. Yani sadece bir toprak parçasında değiller. Demek ki onların zihniyeti her tarafı ne yapıyor? Kaplıyor. Ki hadis-i şeriflerde öyle bir zaman gelecek ki bir taş, bir ağaç, herhangi bir şey dahi arkamda Yahudi var. Gel öldür diye ne yapacak? Dile gelecek. Bu da gösteriyor ki Yahudilerin zarar vermediği insan, taş, bitki hiçbir şey ne yapmayacak? Kalmayacak. Sadece Yahudi ağacı yani gargat ağacı, müstesna o onu ne yapacak? Gizleyecektir. Evet. Allah onların şerlerinden izleri zafresin. Demek ki buradaki bahsedilen her ne kadar Yahudiler de olsa huçvisi olarak itibar nedir? Umumdur. Kıyamete kadar Allah'ın dinini kabul etmeyen, ona sırt dönen, günahta alabildiğine giden insanlara ne kadar da anlatsan onlar ne yapmaz? Anlamazlar. Aynen bu izahı bir de Maide 67 ile getirecek olursak Ey Resulüm sana indirilene tebliğ et. Korkma. Allah seni korur. Anlat. Allah kafirler bu ruhundan seni ne yapar? Korur. Onlar zaten iman etmezlerdir. Burada bizim görevimiz her ne kadar onlar iman etmeyecek olsalar dahi sen dinini ne yapma? İshar etmek zorundasın. Anlatmak zorundasın. Sekizinci ayeti kerimede bir kasım insanlar vardır ki biz Allah'a ve iman ettik derler. Halbuki onlar mümin değillerdir. Evet. Ayetin seyri ne yaptı? Değişti. Altı ile yedi kafirlerin üzerinde durdu. Şimdi ayetin seyri ne yaptı? Değişti. Aleyküm selamlar öyle insanlar varmış ki ne diyormuş? Biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik. Şimdi Bakara'nın başında biz bunu müminlerin vasıfları olarak saymadık mı? Burada dikkatimizi hemen bu ayetten Allah Hazreti <gülüyor> ve Celle çekiyor. Onlar mümin değil. Şimdi mümini gördük, kafiri gördük, bir sınıf daha çıktı. Yani dedikleri halde halsleri tasdik etmeyen bir taife çıktı. Yani bunlar neymiş? Münafık insanlarmış. Bazı insanlar vardır ki diyor Allah'a Allah'ı ve kıyamet gününde tekrar dirilmeyi tasdik ettik derler. Halbuki onlar mümin değillerdir. Çünkü onlar kalplerinde olanın aksini açıklıyorlar. Evet. Bu ayetteki zikredilen insanlardan maksat münafıklardır kardeşlerim. Bunda şekli, şüphe nedir? Yoktur. Evet. Aziz ve celil olan Allah, hicret yurdu olan Medine'ye Resulullah'ı yerleştirip muzaffer kılınca, onun davetini yayıp Müslümanları çoğaltınca, Müslümanlar putlara tapan müşrikleri, ehli kitap olan kafirleri mağlup edince, Yahudi hahamları sırf kıskançlıktan ve azgınlıklarından dolayı Resulullah'a kin ve düşmanlık beslediler. Allah bunlar hakkında birçok ayet indirmiştir. Kitap ehlinden birçoğu hak kendileri için apaçık belli olduktan sonra işlerindeki çekememezlikten dolayı iman etmenizden sonra sizi tekrar kafirliğe çevirmek isterler. Bakara 109. Ehli kitap olan bu Yahudiler yanında Resulullah'ı yurtlarında barındıran, onu destekleyen yardımına koşan Ensarın içinden bir kısım insanlar şirklerinde ve cehaletinde devam ettiler. Açıkça kafir olduklarını söylemeleri halinde Müslümanlar tarafından öldürüleceklerinden veya esir edileceklerinden korktukları için iman ettiklerini söyleyen ama aslında iman etmeyen birçok ne vardı? Münafıklar vardı. Bunlar da kardeşlerim Ehli kitapla ne yaptılar? İşbirliği yaptılar ve Müslümanların içinde her zaman fitne çıkardılar. Ve bunlar Resullâhı ve sahabeleri gördüklerinde tuzak kurmaya çalışmışlardır. Ve onları gördüklerinde her zaman biz Allah'a Zahiret Günü'ne ne yaptık? İman ettik sözlerini ne yapmıştır? Zikretmişlerdir. Ve Yahudilerle baş başa kaldıklarında da demişlerdi ki biz sizinle Beraberiz. Onlardan neyiz? Beriyiz demişlerdir. İşte Allah Azze ve Celle onların e, bu sözlerine ne yapmıştır? Açığa vurmuştur. Onlar mümin değildir. Şimdi burada iman neymiş? Kalpten tasdik, diller tasdik, azalarla neymiş? Tastikmiş. Bunlar birbirinin varlığıyla gündemde. İşte bu ayet-i de kalbin tasdik etmediğini dille ikrar etse, gösterse bile mümin olamayacağını münafık olduğunu ne yapıyor? Ayet-i kerime ortaya çıkıyor diyor. Bu da bizim imanda, ehl Sünnet'in iman anlayışını, akidesini ne yapıyor? Anlatıyor. Evet. Allah hepimize hayır versin. Münafıkların şerrinden bizleri korusun. Çünkü kardeşlerim Muhammed ümmetine kafirlerin zararı çok azdır. Çünkü kafir karşıdan gelir, karşıda durur. Her zaman ne yaptığını, ne yapabilirsin Bilirsin, sezebilirsin. Ama münafıkları anlamak, onların da kurtulmak çok çok zordur. Çünkü Allah Azze ve Celle onları öyle bir vasf ki ki, adlarına bir sure indirmiştir, münafıkın suresi. Onları çam ağacına benzetir. Çam ağacı biliyorsunuz dört mevsim nedir? Yeşildir. Ve herkesi kendine ne yapar? Cezbeder. Onlar konuştuğunda sözünü dinlersin. Kılığına, kıyafetine baksan bir şey zannedersin. Ama onların içi boş, cehennem kütükleri gibidir, diyor. Allah onların şerlerinden bizleri korusun. Evet. <gülüyor> Ve iyi laf yapan münafıkların şerindensin. Allah'a sığınırım diyor. Allah Resulü ve vesselam. Çünkü iki aç kurdun e, Suriye zarar verdiği gibi münafıklar da Muhammed ümmetinin cemaatine ne yapar? Zarar verirler. Onlar hiçbir zaman nefisleri doymaz. Hiçbir zaman hak ehliyle gelip de karşı karşıya ne yapamaz? Konuşamaz. Onların yaptığı tek şey zemin oluşturmak, arkadan uçmak, Müslümanları çekiştirmek ve bölüp parçalamak. Bunların tek amacı budur. Ne Müslümanlara yar olurlar ne de kafirlere. Bakın o kadar çok Muhammed ümmetinin içinde fitneleri yapmışlardır ki asla Saadet'te bir olan dünyaya meydan okuyan kafirleri titreden o topluluklar kendi aralarında öyle bir çözülmüşler ki kafirlerin yapamadığını münafıklar ne yapmıştır? Yapmıştır ve becermiştir. Onun için münafık dedi mi, hafife ne yapmayacaksınız? Almayacaksınız. Dokuzuncu ayet. Onlar bakın dikkat edin, Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa kendilerini aldatırlar fakat bunun farkında değillerdir. Evet, geniş ay açılımında Bunlar inanmadıkları halde öldürülmekten kurtulmak için dilleriyle kalplerindeki şüphe ve inkarın aksini söylerler ve bu sözleriyle Allah'ı ve müminleri kandırmaya çalışırlar. İman ettik derler. Oysa onlar gerçekte başkasını değil ancak kendilerini aldatmaktadır. Fakat bunun farkında değillerdir. Evet Münafıklar, Allah onların şerlerinden bizleri korusun. Dikkat ederseniz ee, Allah'ı diyor. Şimdi, demin küfür kelimesini işlerken ne dedik? Noktalar birleşince ne oluyor? Perde oluyor. Şimdi perde olduğu zaman ne yapıyor? İnsan artık Necim suresinde gelecek inşallah. O nefsini, hevasını, ilah edineni görmedin mi? Şimdi nefis ve heva nasıl ilah olur? Hı? Kendi doğruna doğru görürsen, Aynen. kendi yanlışına da yanlış görürsen yani yapılan yanlışa sen yanlış diyorsun ama öbürleri yanlış demiyor. Yapılan doğruya sen doğru diyorsun ama başkaları doğru ne yapmıyor demiyor. Artık kendi yaptığı iyiliği iyi, kendi kötülüğünde kötü görüyorsa insan ne yapmıştır? Nefsini, hevasını ila edilmiştir. Allah'ı aldattığını zanneden ancak insan nedir? Ahmaktır. Ama gözler perdelenip kalpler perdelenirse kulaklar da mühürlenirse ne olur? Demek ki insan her şeyi artık ters görmeye başlıyor. Hep kendi çıkarı, kendi enaniyetini ne yapıyor? Temizlemeye başlıyor. Kendi küfrü, şirki, isyanı artık paçalardan akarken onun hiçbir zaman onu ne yapmaz? Görmez. Evi belki genel evdir. Çoluğu çocuğu tam bir fahişedir. Kendisinin İslam'dan hiç belki de nasibi yoktur. Ne sözde, ne yemede, ne içmede, ne beşeri münasebetlerde. Ama bir bakın onlar kendilerini ne görürler? Tevhid ehli, muvahhid. Dünyanın en doğru insanı. Ama dilleriyle ne yaparlar? Nerede bir tevhid ehli, nebevi sünnetin peşinden giden, Allah'ın dinini yaşamaya çalışan bir insan varsa onları dillerine dolaşır, hicrederler ve Müslümanları bölüp parçalamaya giderler. Yahudilerin yaptığı, münafıkların yaptığı her zaman nedir? Budur. Başka bir şey değildir. Evet. Araplar kendisini savunmak için yalan söyleyip başkasını kandırana aldatan derlerdi kardeşlerim. Burada münafıklar her ne kadar geçici dünyada müminleri aldatmaya girişseler de aslında onlar kendilerini ne yapmıştır? Aldatmışlardır. Zira bunlar kendilerini çeşitli ümit ve emellerle sapsaklarlar halbuki kendilerini elleriyle tehlikeye atar. Zehir kaşasını alıp kafaya ne yaparlar? Dikerler. Farkında bile nedir? Değillerdir. Allah onların şerlerinden korusun. Evet. Kendilerini aldatırlar. Alimler bu noktada diyor ki en büyük sahtekar başkasını değil kendini aldatandır. <gülüyor> yani birisi sana hangi yüzden gelirse gelsin seni aldatmaya aslında aldanan sen değilsin aldanır kendisi kendisi. İbn Ömer'e geliyorlar bazıları bunlar seni aldatıyor dediklerinde İbn Ömer diyor ki biz de Allah için aldanırız. Diyor. Yani gelenin ne niyetli olduğunu, ne yapıyor biliyor ve ne diyor? Biz de Allah için aldanırız. Yani aldanan biz değiliz. Aslında aldanan onların kendisi. Bu ayeti kerimede fakat bunlar bunun farkında değildir diyor yani Allahu Teala ancak bilinçli bir şekilde kafir olan Allah'ın varlığını birliğini peygamberlerini kitaplarının hak olduğunu bildiği halde inkar edenleri azap eder burada dikkat ederseniz onlar bunun farkında değil niye Çünkü onlar diyor Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar yani münafıklar, Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışırken Allah ve müminler de onları aldatmaya kalkışmış olacaktır. Şimdi kıyamet gününden bir sahne var. O sahnede ne var? Allah kıyamet gününde diyor bütün insanları meydanda ne yapar? Toplar. Orada herkes diyor dünyada neye tapıyorsa gitsin. Ondan eczini beklesin. Meydanda sadece müminler ve kim kalır? Münafıklar. Allah Azze ve Celle müminlere gözükünce onlar diyecekler ki bit senden Allah'a söylüyoruz. Tanıyamayacaklar. Çünkü Allah'ın orada celal sıfatını görecekler ve korkacaklar. Allah Azze ve Celle müminlere kendilerini tanıyacak şekilde gözükünce onların hepsi secdeye gidecek. Kim gidemeyecek? İşte Allah da onlara ne yapmıştır? Tuzak kurmuştur. Onlar her ne kadar secdeye gitmeye çalışsalar da sırtlarının üzeri geriye ne yapacaklar? düşecektir. düşecektir. Evet. <gülüyor> evet. Demek ki münafıklar ne Allah'ı ne de müminleri ne yapamamış? Aldatamamıştır. Ama burada dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle çok sabırlıdır münafıklara bile ne yapıyor? Mühlet veriyor. Allah'ın verdiği mühlet, kafirleri ve münafıkları kardeşlerim hep cesaretlendirmiştir. O onların ne yapmıştır? Küfrünü artırmıştır. Ama müminler için nedir bu? Bir kurtuluş vesilesi olmuştur. Mümin günahını hatırlamış, Allah'a ne yapmıştır? Tevbe etmiştir. Evet. Bunun farkında değillerdir ben maksat, demek ki Allah'ın verdiği mühlet onları ne yapıyor? Tekrar güçlendirir. Kim ileride gelecek ayet onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dediğinizde onlar ne diyorlar? Biz ıslah edicileriz. Asıl bozguncular. Sizsiniz diyorlar. Evet. On, onların kalplerinde hastalık vardır. Allah bu hastalıklarını daha da artırmıştır. Yalan söylediklerinden dolayı onlar için can yakıcı bir azap vardır. Evet. Demek ki onların kalplerinde inançsızlık hastalığı var. Bu hastalık Muhammed'in peygamberliğinden şüphe etmedir. Allah müminlerin imanlarını artırdığı gibi onların da şüphe ve şaşkınlığını artırmıştır. Onlar için acı veren, perişanlık veren bir azap vardır. Bu azap inandıklarını iddia ederek yalan söylemeleri Allah'ı, Resul'unu ve müminleri kandırmak için yaptıklarından dolayıdır. Allah kendisinden razı olsun. Ömer bin Abdülaziz'e mutezile birisi geliyor. Gel Ebu diyor. Seninle tartışalım. Ömer bin Abdülaziz diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Ben dinimi biliyorum diyor. Git diyor. Sen kiminle tartışacaksan ondan tartış. Her kim dinini tartışmaya açarsa ömrü boyunca fikir değiştirmekten ne yapmaz? Kurtulamaz. Onun için müminlerde ne vardır? İman vardır. Tasdik vardır. Şüphe nedir? Yoktur. Her kim akidesini tartışmaya açarsa yaptığı ameli tartışmaya açarsa çok fikir ne yapar? Hiçbir Düşünün bir namaza gidiyorsun. Orada birisi geliyor senin namazını görüyor. Ne diyor? Sen niye böyle kılıyorsun? Sen diyorsun ki peygamberin kıldığı gibi. O ne diyor? Ben neye göre kılıyorsun? Aplı ettik işte. Dinini ne yaptı? tartışmaya açtı. O orada ne yapamaz? Kalamaz. Sen ne yapıyorsun? İnandığını deliliyle getirip ortaya koyuyorsun. Sende oluşmayan şüphe ilimden dolayı. Onlardaysa o ilmi inkar etmelerinden dolayı ilmin olmaması onların devamlı şüphe içinde olmasından dolayı ne yapıyor? Onların kalplerinde bu bir hastalık olarak gündeme geliyor. Demek ki hastalık sadece maddi olarak neymiş? Bedende olan değil, bir de ruh hastalığı varmış. Ki bu ayette zikredilen hastalık neymiş? İnançsızlık hastalığı. Yani şüphe. En tehlikelisi nedir? Budur. Bak Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı bütün vücudunu sardığı halde o mümin. Ta diline düşene kadar Rabb'ına bir sızlanma dahi ne yapmadı? Bulunmadı. <gülüyor> diline düştüğünde ise Ya Rabbi şükreden sana dua eden bir dilim kalmıştı. Sana nasıl ibadet edeyim dedi. Ve Rabb'i dona ne yaptı? Şifasını verdi. Buradaki Hastalık nedir? Manevi bir hastalıktır. Bu da Allah'ın gönderdiği peygamberliği Allah gönder, tarafından gönderilen hak dini inkar etmedir. Şüpheye düşmedir. Şaşkınlık içinde olmaktır. Evet. Burada ayeti kerimede Allah da onların hastalıklarını daha da artırmış bulunmaktadır diyor. Dikkat ederseniz birçok ayeti kerimede inince mesela bu inen ayetler kimin imanını artırdı? Bu tip inen ayetler vardır. Bu ancak iman edenleri nedir? İmanını artırmıştır. Kalplerinde şüphe olanları ne yapmıştır? Küfrünü artırmıştır. Yani onların hastalıklarının artmasının sebebi Allah'tan ve Resul'dan bir şey getir. Bak bu böyledir de bu onlara her zaman ne yapmıştır? Zor gelmiştir. Bu da onların hastalıklarını ne yapmıştır? Artırmıştır. Çünkü onlar dilleriyle ne yapıyor? Biz de iman ettik demişlerdir. Mesela sabah ve yatsı namazına kimler güç yetiştiremez? Münafıklar güç yetiştiremez diyor. Ama gündüz vakitlerini onlar ne yapar? Güç yetiştirirler. Çünkü sabah ve yatsıda biraz ne var? Zorluk var. Münafıklarsa zorluğa hiçbir zaman ne yapamaz? Gelemezler. Evet. Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Mesud Katadeden gelen rivayette burada artırıldığı zikredilen hastalıktan maksadın kalplerindeki şüphe ve onun artırıldığı söylenmiştir. Evet. Gördüğü gibi Allahü Teala burada münafıkların yalancı olduğunu zikrediyor. Birinci ayette. de yeminlerini kendilerine siper ederek yalan söylemeleri ve böylece insanları Allah yolundan alıkoymaları yüzünden onlar için alçaltıcı, alçaltıcı bir azap olduğunu beyan etmiştir. Ve bu surede münafıkların yalan yere iman ettik deyip müminlere alt yalan söylemeleri sebebiyle can yakıcı bir azabı hak ettikleri söylenmektedir. Demek ki münafık dedi mi? Bir, eşittir, yalancı. 2. Eşittir. Allah adına yalancı. Yani yemin ederek yalan söyleyen. Öyleyse münafıklığından şüphelendiğin birisi sana Allah adına yeminle gelse bile onu ne yapma? Tasdikleme. Çünkü Adem de Allah adına yemin eden İblise inandı. Cennet gibi bir nimette ne yaptı? Mahrum oldu. Öyleyse bizler de münafıkların bu vasıflarını bir kenara ne yapacağız? not edeceğiz. Onların birinci silahın yalancılık olduğunu ve insanlara yaklaşırken yalan sözlerle yaklaştığını aklımızdan hiçbir zaman ne yapmayacağız? Çıkarmayacağız kardeşler. Sadece yalandan kalmıyor. Onlar ne yapıyor? Aynı zamanda iman ettik diyerek de ne yapıyorlarmış? Yemin ediyorlarmış. Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın denildiği zaman onlar biz ıslah edicileriz derlerdir. Evet. Onlara inkar ve isyan ederek, Allah'ın dininden şüphe ederek, Allah düşmanı Yahudilere dost edinerek, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın denildiği zaman, biz müminler ile ehli kitabın arasını düzeltmek isteyenleriz. Bu sebeple bizler bozgunculuk yapan değil, ıslah ediciliz, edicileriz derlerdir. Evet. Bu da ayetin, Baştan yakalarsak geniş nedir? Açılımdır. Yani onlar her zaman puslu havayı seven bir takım insanlar. İnsanların arasında laf getirip götüren, insanların arasındaki usulmeti bir ganimet bilen ve onların arasını kişkilleyen ve derler ki oraya gidip ya işte görüyor musun? Bak sizin hakkınızda şu falan şöyle şöyle diyor. Onların yanından bizim yanımıza gelerek biliyor musunuz onlar size şöyle şöyle diyor seni onlara karşı kinlendirip onları da sana karşı kinlendirirler. Ama zaman öyledir ki o gün öyleyse öyle bir zaman gelir ki arada bu dokuyanların bütün küfrünü Allah en güzel bir şekilde ortaya ne yapar? Serer, çıkarır. Ama burada müminlerin uyanık olması Gerekir ki e, onları vasıflarını güzel yakalayabilsin. Münafıklar öyle insanlar ki kardeşlerim, Nisa suresinin 88. ayetinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, ne oluyor ki o müminlere diyor. Münafıklar hakkında iki grup oluyorlar. Halbuki diyor onlar işlemiş olduğu günahlar yüzünden kalpleri tepe taklak olmuşken siz ikiye ayrılıyorsunuz diyor. Yani münafıklar sırf kendi çıkarlarını koruyabilmek için müminleri ne yaparlar? Birbirlerine düşman eder hale getirirler. O yüzden buna çok çok ne yapın uyanık olun diyor. Burada da yine çok açık net bir e, vasıfları ortaya çıkıyor ki bozgunculuk yaptığını hissediyorsunuz. Ne diyorsunuz? Niye bozgunculuk yapıyorsunuz? Onlar ne diyor Hemen. Biz yeryüzünü ıslah ediciler derlerdir. Bu da gösteriyor ki bu münafıkların çok yavuz, tescilli, tasmalı birer köpek olduklarını gösteriyor. Evet. Onlara ne yaparsan yap, ne yapmıyor onlar anlamıyor. Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın deseniz Allah'ın yasakladığı şeyleri işlemeyin. Emrettiği şeyleri yerine getirin, insanların dedikodusunu yapmayın, laf getirip götürmeyin, amelinize bakın, kendi günahınıza bakın. Yok, bunlar asla ne yapmazlar? Durulmazlar, biz yeryüzünü ıslah edeceğiz derler. Halbuki Allah onları kahretsin, bunlar nedir? Yeryüzünü fitneye, fesada bulandıran insanlardır. Münafıklar, kardeşlerim, yeryüzünde Rablarına isyan ederek ve onun yasaklarını işleyip fark kıldığı işleri yapmayarak Allah'ın dininde, yeryüzünde şüphe ve fesak çıkarırlar. Ama iman ettiğini söyleyerek hep müminleri aldatmaya çalışırlar. Ve Allah dostlarına karşı yardım etmezler. Onlar her zaman Allah dostlarına düşman olan insanlara daha yakındırlar. Müminlerle bir arada olmaktan hiçbir zaman ne yapmazlar? Hoşlanmazlar. Hiç hoşlanmazlar. Onlar rahat yaşamı severler. Yiyip içmeyi, israf etmeyi, çok söz söylemeyi az amel işlemeyi severler. <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümin az konuşan çok amel işleyendir. Münafık çok konuşan ameli çok az olandır. Allah bizi Müminlerden eylesin. Evet. Demek ki münafıklara Allah'a isyan etmeye giriştiklerinde sizler böyle yapmayın diye ne yapıyormuş? Müminler uyarıyormuş. Onlarsa biz bozgunculuk yapan değiliz. Aksine bozgunculuk yapanları yani sizleri düzeltenleriz diyerek ne yapıyorlarmış? Onlara geri dönüyorlarmış. Evet kendilerini ıslah ettiklerini gören insanlardır. Allah Azze ve Celle onlara bakın bizim yerimize cevap verir. İyi bilin ki asıl bozgun, bozguncular onlardır. Fakat onlar bunun farkında değil. Evet. Münafıklara demek ki ne derseniz deyin anlamıştıklar. Yani sen onlara münafık bile desen Birisi muhakkak ona ne yapacak? Arka çıkacak. Çünkü onun kalbinde de fısk varsa, münafıklık varsa anında ne yapacaklar? Gruplaşacaklardır. İşte Allah Azze ve Celle ey müminler iyi bilin ki Allah'ın koymuş olduğu sınırları aşarak, kötülükleri işleyerek, emredilen farzları terk ederek bozgunluk çıkaranlar aslında onlar nedir? Münafıkların ta kendisidir fakat onlar bunun farkında değil. Onlar ıslah ettiklerini zannederek aslında bozgunculuk yaparlar. Zira onlar Allah'ın emrine karşı koyup Allah'ın sınırını ne yapıyorlar? Aşıyorlar. Onun, onun farzlarını bırakıp haramlarını işliyorlar. Ama buna rağmen onlar bunun farkında değiller. 13. onlara insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiği zaman o beyinsizlerin iman ettiği gibi mi iman edelim derler. İyi bilin ki asıl beyinsiz onlardır fakat bilmezler. Burada dikkat ederseniz münafıklar müminlere karşı dozu ne yapıyor? Artırıyor. Söyledikleri söz hiçbir iyi söz değil. Evet Allah Azze ve Celle de iyi bilin ki asıl beyinsiz onlardır diyor. Demek ki bu münafıklara müminlerin tasdik ettiği gibi siz de gelin Muhammed'i tasdik edin. Allah tarafından gönderilen Muhammed'i, ona indirileni kabul edin. Onlar biz bu beyinsizlerini iman ettiği gibi mi iman edelim derler ve ne yaparlar? İman etmezler. İşte Allah Azze ve Celle asıl beyinsiz nedir? Onlar dedir. Ve bunun farkında değillerdir. Şimdi bakın burada münafıklar hem cahil, hem kıt görüşlü, hem de fayda vermeyen şeylerle uğraştığı özellikleri çıkıyor. Kafaları çalışmıyor. Çalışsa Allah'ı ne yapmaz? Cephe almaz. Kıt görüşlü, kıt görüşlü olmasa Allah'tan ve Resul'dan geleni ne yapar? Kabul ederler. Ve fayda ve zararını düşünmeyen bu insanlar münafıkların nedir? Kendisidir. Öyleyse münafıkların vasıflarına baktığımızda yalancı Yalan yere yemin eden, nankör, söz çeviren, iyiliğin kadri kıymetini bilmeyen, cahil ve faydasız şeylerle uğraşan insanlar. Evet, Allah'u Teala münafıkların bu ithamlarına cevaben asıl beyinsizlerin kendileri olduğunu, zira kalpleriyle iman ederek Allah'a emir ve yasaklarına uymadığı için kendilerine Allah'ın azabını ne yapıyorlar? şelbediyorlar. Kendi elleriyle kendilerini ne yapıyorlar? ateşi atıyorlar. İşte Allah Azze ve Celle onların düşüncesiz insanlar olduğunu ne yapıyor? Söylüyor. Demek ki bizim karşımıza gelen bir insanın hal ve hareketlerini ne yapacakmışız? Dikkat edeceğiz. Konuşurken düşünmeden konuşuyorsa bir insan, bu neyin özelliğidir? Cahilliğin Biraz daha dikkat ediyorsun. Boş konuşuyor. Müminler hakkında konuşuyor. Müminlere atıyor, tutuyor. Kendini temize çıkarıyor. Bunlar tamamen neymiş? Münafıkları. Sen git kiminle işin varsa onunla hallet. Üzerine düşmeyin işlerle ne yapma? Uğraşma denmesi gerekir. Evet. Allah Azze ve Celle bizleri imandan ayırmasın. Her türlü sus, küsürsüz amelleri uzak kılsın. Hakkı hak bilip ona tabi olan batılı batıl bilip ondan uzak kalan zammı insanlardan eylesin. Sübhaneke kullahu ve hamdike eşveden la ilahe illa ente estağfurke ve tabiylek velhamdülillahi <gülüyor> ve abdül